Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir.